Mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip, haşa, bu bes belli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? O iftiracılar dört şahit getirseler diye, şahitlerini getirmediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir. Hem dünyada hem de ahirette.